Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Yapım Ankara Radyosu İkiz Çınarlar Yazan Nuriye Yiğitler, Yöneten Rüştü Asyalı, Yapımcı Metin Öztekin, Efektör Kahni Akın, Teknik Yapım Mustafa Şimşek. Oynayan Sanatçılar Gazeteci Burak Sergen, Genç Kız Özlem Akınözü, Baba İhsan Sanıvar. Tamam, özür dilerim. Bir an uçurumdan atlayacaksınız sandım da. Bunu da nereden çıkıyorsun? Hem sizi de, siz kim oluyorsunuz? Şey, korkmayın, ben gazeteciyim. Fotoğraf çekmek isterken sizi görünce endişelendim. Aşağısı uçurum kayalıklarla kaplı. T tam da kenarında durmuşsunuz. Tehlikeli olabilir. ...buraya güneşin batışını seyretmeye çıkmıştım. E, e, elinizde de bir şey vardı. Sonra birden Aşağı eğlince... atlayacağımı sandınız demek. Çiçek toplamıştım. Onları attım denize. Demek... E, ...buraya... E, ...denize bir demet çiçek atmak ve güneşin batışını seyretmek için çıktınız. Pek inandırıcı değil ama... Neyse. Bakın ister inanın ister inanmayın. Ama gerçek bu. İçiniz rahatladıysa gidebilir miyim? <gülüyor> Nereye gideceksiniz? E, evime elbette. Aşağıda deniz kıyısında oturuyorum. Peki sizin bu dağ başında ne işiniz vardı? Ee, şey, kasabaya gidiyordum. Ee, buradan geçerken manzaraya hayran kaldım. Arabam yolun kenarında. Ee, fotoğraf çekmek için dolaşırken sizi gördüm. Aa, evet, anlıyorum. İlk kez geliyorum bu yöreye. Sanırım geldiğime değecek. Daha kasabaya girmeden büyülendim. Aşağıda deniz... ...karşıda dağlar... ...orman... ...güneşin batışı da harika. İki çınarlar denir buraya. Bakın... ...altında durduğumuz bu iki yaşlı çınardan almış adını. Gerçekten de çok ilginç. Tam da uçurumun kenarında. Gitmeden bunların fotoğrafını çekeyim. Aha, e, ileride denize doğru inen iki yol görünüyor... Hangisinden gitmeliyim acaba? Otelde mi kalacaksınız? Tatile çıktınız herhalde. <gülüyor> Öyle sayılır. Ee, kalacak bir yer arayacağım. Buralarda moteller olduğunu söylemişlerdi. Evet. E, öyleyse şu soldaki yoldan aşağı inip kıyı boyunca gidin. 10-15 dakikaya kadar motellere varırsınız. Teşekkür ederim. Aynı yana gidiyorsanız sizi götürebilirim. Ee, arabam az ötede. Yok hayır. Ben yürümek istiyorum. İlerideki ağaçların arasından aşağı ineceğim. Belki de sizden önce orada olurum. Ama e, görünürde yol falan yok ki. Ormanın içinde bir patika var. Buradan görünmüyor. Biraz diktir ama kestirmedir. E, o halde önce siz yürümeye başlayın. Buradan ayrıldığınızı gözümle görmeliyim. <gülüyor> Bana güvenmiyorsunuz galiba. Her neyse. Hoşçakalın. En sondaki moteli gidin. <gülüyor> Çok eğlenirsiniz. Disko da var. Ne garip bir kız. Buralara kadar güneşin batışını seyredip denize bir demet çiçek atmak için gelmiş. Ama manzara gerçekten de soluğunu kesiyor insanın. Birkaç bozalayayım şundan. size... Ee, Motelleri soruyorsanız şu yoldayız diyeyim. <gülüyor> Biraz sonra görürsünüz. Ben kalacak bir yer arıyorum. Acabon Ağaçların bu... arasındaki barakalarımızda rahat eder misiniz bilmem. Pek konforlu değildir de. Boş yeriniz varsa burada kalmak isterim. Ee, o halde bir bakın. Beğenirseniz kalırsanız. Ee, burada altı emekli aile kalıyor. Öyle eğlenceli, gürültülü bir yer sayılmaz. Ben de böyle sessiz sakin bir yer arıyorum zaten. Ee, Sıkılmam derseniz mesele yok. İlerideki moteller daha konforlu, daha eğlencelidir. E, gençler oraya gider hep. Yeriniz çok hoşuma gitti. Ahşap barakalar çevreyle ne kadar uyumlu. Hiç bozulmamış bir doğa parçası. Denizle orman kucaklaşmış sanki. Çevreyi değiştirmemeye özen gösterdim. Denizi kumu da güzeldir. Kalmaya karar verdiğinize göre sizi gezdireyim. <gülüyor> çok iyi olur. Ama işinize engel olmayayım. E, serinlikten yararlanıp sebzelerin dibini çapalıyordum. E, bitti sayılır. Hadi gülün. <gülüyor> Sebze karıkları çok düzenli. Bu işten anladığınız belli oluyor. Sebzemizi, meyvemizi kendimiz yetiştiririz. da e, ilgilenir bahçeyle. Toprakla uğraşmayı çok severim. Çiçek bahçeniz de çok hoş. Karanfiller, güller ne kadar güzel açmış. <gülüyor> ya e, kızım ilgilendirir bunlarla. E, çiçeklerine gözü gibi bakar. Evet işte kalacağınız yer burası. Ee, bakalım beğenecek misiniz? Ha, buyurun. buyurun. Ee, tek odalıdır. Mutfakla duş arka tarafta. Ee, herkes yemeğini kendi pişirir. Sebzesini, meyvesini bahçeden toplar. Çok beğendim ama yemek konusunda pek becerikli değilim. İsterseniz bizimle yiyebilirsiniz. Ama öyle değişik şeyler ararsanız... <gülüyor> ...motellere gideceksiniz. Sizinle yerim. Bekar olduğumdan seçme şansım yok zaten. Hem burayı çok sevdim. Böyle bir ortamda hem dinlenir hem de rahatça çalışabilirim. Ee, çalışırım dediniz de ne iş yaparsınız? Gazeteciyim. Hmm. Bilirsiniz biz böyle dört başı mamur tatil yapamayız pek. Hmm. Gezerken bile aklımız iştedir. İki haftadır kıyıları dolaşıyorum. Tarihi, turistik yerler konusunda yazı hazırlıyor... Fotoğraflar çekiyorum. Çok güzel. Burada konu sıkıntısı çekmezsiniz. Biraz ilerideki koyun çevresinde ilginç tarihi kalıntılar vardır. Ayrıca eskisi kadar olmasa bile süngercilik yapılır. Konuklarımız arasında emekli bir posta müdürü var. Anılarını yazıyor. Onunla iyi anlaşırsınız. Görünüm açısından da çok ilginç yerler var çevrede. Gelirken öyle bir yerde durdum ki manzara soluğumu kesti. Karşıma birden ağaçlıklı bir düzlük çıktı. Deniz, güneşin batışı çok hoştu. Çok yaşlı iki çınar ağacı ilginizi çektim. Aa evet. Hatta fotoğraflarını bile çektim. O yöreye ikiz çınarlar denir. 10 dakika önce orada güneş batıyordu. Oysa burası hala aydınlık. İkiz çınarlarda güneş batarken karşıdaki dağların arkasına çekilir. Bizim önümüzse açıktır. Hı hı. E? Kalmaya karar verdiniz demek. <gülüyor> Sizce sakıncası yoksa... Ee, ama aileler kalıyor demiştiniz. Oysa ben yalnızım da. Bizce sakıncası yok. Dostumuzdur onlar. Çoğu her yaz gelir buraya. Büyük bir aile gibiyiz. Akşamları tavla, satranç oynar, televizyon seyrederiz. Çok iyi, çok iyi. Ee, gidip eşyalarımı taşıyayım. Ee, arabanızı şu ilerideki sundurmanın altına çekin. Taşımanıza ben de yardım eder. Zahmet etmeyin, fazla eşyan yok. <gülüyor> Nasıl isterseniz. Ee, ben odanızı hazırlayayım bu arada. Sonra dinlenirsiniz. Hem ee, yemeği şu kocaman ceviz ağacının altında yeriz. Günaydın. Günaydın. Bu sabah erkencisiniz. Size çay getirdim. Birlikte içeriz. Sağ olun efendim. O, sabah serinliğinden yararlanıp yarım kalmış bir yazımı bitireyim dedim. E, bu cevizin altı her zaman serindir. E, dün akşam yemeğe gelmediniz. Özür dilerim. Çok yorgundum. Biraz dinlenmek için yatmıştım ama <gülüyor> uyuyakalmışım. Deliksiz bir uyku çektikten sonra güneş doğarken açtım gözümü. İyi etmişsiniz. Ee, geç vakit yemeğinizi odanıza getirmiştim. Ee, seslendim ama yanıtı alamayınca rahatsız etmek istemedim. Ee, birazdan kızım kahvaltınızı getirir. Sağ olun. Ee, ben gidip ağlar hazırlayayım. Yarım saate kadar motorla açılacağım da. Balığınızı da kendiniz tutuyorsunuz demek. <gülüyor> ne kadar güzel. Nerede ağlanıyorsunuz? Ee, biraz güneye giderim. Kayalıkların dibine. Kıyılarda pek balık kalmadı. <gülüyor> Kısmet artık. Hı -hı. Ağlara ne takılırsa. Eşiniz yoksa siz de gelin istersen. <gülüyor> Gelirim tabi. Bu işten pek anlamam ama size eşlik edebilirim. Öyleyse bana müsaade. Giderken haber veririm. Ha, işte kızım da kahvaltınızı getiriyor. Günaydın efendim. Aa, günaydın. Aa, pardon. Tepsiye yer açayım. <gülüyor> Kağıtlarımı çok yaymışım. Özür dilerim. Bir dakika. Şuraya bırakın lütfen. Teşekkür ederim. Ee, e, siz burada ne arıyorsunuz? Ee, yumurtayı nasıl sevdiğinizi bilmediğim için katı pişirmiştim. İsterseniz değiştireyim. Bakın lütfen beni tanıdığınızı babama belli etmeyin. Meyve de ister misiniz? Teşekkür ederim. Babanızla birlikte balığa çıkacağım. Belki daha sonra. Buraya neden geldiniz? Barakaları çok beğendim. Babanız da boş yer olduğunu söyledi Otellere gitmeliydiniz Orada daha çok eğlenirdiniz Eğlence aramıyorum Geldiğime memnun olmadınız galiba Ama yine de karşılaştık Babanızdan neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? Ondan bir şey gizlediğim yok Ama yine de beni orada gördüğünüzü babama söylemeyin sakın Nedenini açıklarsanız ben de sırrınızı saklarım Ortada sır falan yok Meraklanmasını istemiyorum o kadar. Meraklanması için bir neden olmalı. Uçurum yüzünden orayı tehlikeli buluyor. Bu nedenle de ikiz çınarlara yalnız gitmemi yasakladı. Ama o, orası benim çok hoşuma gidiyor. Denizin uğultusu ninli gibi geliyor. Güneş batarken de görünüm çok güzeldir. Siz de gördünüz ya. <gülüyor> Babanız haklı. Kendinizi tehlikeye atmayın. Bir daha da böyle çocukça davranmayın. Peki Ali, bir daha <gülüyor> gitmem. Ama siz de bana söz verin. Söz. Babanıza bir şey söylemiştim. Teşekkür ederim. Ee, bir isteği sorursa bana seslenin. Garantilerin başında olurum yine. Hadi bakalım, rastgele. Rastgele. <gülüyor> bakalım ağrı takılacak. İnşallah akşamı aç kalmayız. Öh, kalacağımızı sanmam. Usta bir balıkçı olduğunuz belli. Eskiden buzular balık kaynardı. Körfezdeki kerilik burayı da etkilemeye başladı ne yazık. İlerideki kayalıkların dibine yumurtalarını bırakır balıklarımız. Demek bu yüzden oraya gitmediniz. Hı. Peki sünger var mı buralarda? Ee, daha aşağılarda biraz bulunuyor. Babam gençliğinde süngere çıkarmış. Sonra vurgun yemiş. Ucuz kurtulmuş bereket. Annemle evlenince karaya çekilmiş. Babasından kalan topraklarda yani bizim orada meyve yetiştirmeye başlamış. Babanızın dalma tutkusu size de bulaşmadı mı? Ee, babam izin vermezdi ama ben ondan gizli birkaç kez daldım. <gülüyor> ee, gerçekten de suyun dibindeki o gizemli dünyayı görmek, o tadına doyulmaz özgürlüğü tatmak anlatılmaz duygu. Babam daldığımı anlayınca beni kente okumaya gönderdi ama aklım diplerde hala. <gülüyor> haklısınız, haklısınız. <gülüyor> İnsan bir kez o tadı yakalayınca bir daha vazgeçemiyor kolay kolay. Ya. Ne büyüleyici bir alemdir denizin dibi. İnsan kendini öyle hafiflemiş hisseder ki. Bu kadar güzel anlattığınıza göre siz de daldınız galiba. Aa, evet birkaç kez dalmıştım. Ee, bakayım 3-4 yıl kadar önce deniz diplerinde anfora arayan bir araştırma teknesiyle açılmıştık. Hmm. Dalgıçlarla röportajlar yapıyordum. Suyun dibinde çok ilginç görüntüler çektim. Sizin geziniz daha zevkli geçmiştir. Çok keyifliydi gerçekten. Denizde iki hafta kadar kaldık. Hele geceleri. Güverte sefaları çok neşeli oluyordu. <gülüyor> Deniz insanları çok sıcak. Sevgi dolu oluyor. Tabii. Zaman zaman anımsadıkça özlerim o günleri. Deniz sevdası bambaşka bir duygudur. E bu yüzden ben de buradan ayrılmak istemem. Denizin kokusunu duymadıkça soluk alamam sanki. Peki buralarda dalmaya uygun yerler var mıdır? Tabii isterseniz dalarız. Babamdan kalma bir dalgış takmamı var. Eski modeldir ama iş görür sanırım. İşte buna çok sevindim. Yakın mıdır buraya? Size daha önce sözünü ettiğim İkiz çınarlar denen düzlüğün aşağısındaki sular dalmaya çok uygundur. Ee, kayalıkların dibi görülmeye değer. Aa evet orası çok ilgimi çekmişti benim. Düzlüğün sonundaki kayalık arazi denize doğru dik bir uçurum halinde iniyordu. Son kez yıllar önce dalmıştım. Denizin dibi kayalıklarla, mağaralarla dolu. Çeşit çeşit bitkiler, balıklar. Tamam tamam. Ne zaman dalarız? Öyle sabırsızlanıyorum ki. Çok dalgalıdır yalnız orası. En hafif rüzgarda bile dev dalgalar kayalıkları döver durur. Denizin iyice sakinleşmesini beklememiz gerek. Öyleyse o tepeye sık sık çıkıp denize bakmak zorundayız. Ha, buna gerek yok. Denizin kokusundan anlaşılır, dingin olup olmadığı. Koklayın. Azgın dalgaların kokusudur. ...kayalıklara vuran sesini duyabilirsiniz. Dalgalar dinince... ...çiçek kokar deniz. Ya da bana öyle gelir. <gülüyor> Doğrusu ben anlayamadım. <gülüyor> Ama bu konuda deneyimlisiniz anlaşılan. 20 yıl önce duyduğum o kokuyu unutamam. Bu akşam posta müdürüyle... ...albayarısının zorlu bir tavla maçı var. Onlara sizden söz ettim... ...çok ilgilendiler. Bize katılır mısın? <gülüyor> Elbette... Ben de tavladan anlarım. Oh, oh, öyleyse turnuvamız çekişmeli geçecek. Ee, şu sepette kumanya var. Bir şeyler yedikten sonra ağları çekeriz. Kısmetimizde ne var bakalım merak ediyorum. Günaydın. Günaydın. Hayrola hazırlanmışsınız. Sabah sabah nereye böyle? Kahvaltınızı getirmiştik. Kızım tepsiyi masaya bırakıver. Kasabaya ineceğim. Elimde birkaç bobin film var. Onları bastırtayım dedim. Yazıları da gazeteye postalayacağım. İyi ama daha kahvaltınızı etmediniz. Ee, hiç olmasa bir bardak çay için. Sabah serinliğinde yola çıksam daha iyi olur. Ee, bir isteğiniz var mı? Ee, var ama bilmem ki. Lütfen çekinmeden söyleyin yapabileceğim. Bir Önceden şey... haberim olsaydı ben de gelirdim sizinle. Kasabadaki evden dalgıç takımlarını alacaktım. Peki birlikte gidelim. Bugün ağaçları sulayacaktım. Motorla köye gidip ekmek gazetede almam gerek. Neyse artık başka zaman giderim. Ben gideyim baba. Hem eve bakmış olurum hem de çiçekleri sularım. Dalgıç takımların tavan arasındaydı değil mi? Evet, kapının yanındaki sandığın içinde. Zıpkınları da alırsın. Bunları arabanızın bagajı alır mı bilmem. İsterseniz benim kamyonetle gidin. Yok yok gerek yok. Bagaj geniştir. Ee, zamanınızı almış olmayalım. belki başka işleriniz de vardır. <gülüyor> <değil mi>? Zahmet <gülüyor> olacak siz <gülüyor> ama. Yok yok ne zahmeti. Siz o takımı benim için istiyorsunuz zaten. <gülüyor> Peki birisi. Başka bir isteğim var mı baba? Evden çıkarken kapıları iyice kapat. Ha, e, Savcı Bey'in dergisi gelmişse onu da kitapçıdan alıyorum. <gülüyor> Hadi arabaya bilin. Şimdilik hoşçakalın. Öğleden sonra görüşürüz. Hoşçakal baba. Zamanın olursa karanfilleri sulayiver. Olur canım. Güle güle yolunuz açık olsun. ...siyah beyaz fotoğrafın kompozisyonu ilgimi çekti. Işık gölge ayarım mükemmel. <gülüyor> Babanız pek yakışıklıymış gençliğinde. Siz de çok sevimlisiniz. Dizine dayandığınız hanım... ...anneniz galiba. Evet. O da çok güzel değil İki yıl önce yitirdik. Çok arıyorum onu. Eşsiz bir insandı. Annelerin boşluğu doldurulamaz ne yazık ki. Ah... Ee... Kitapların tümü de felsefe ile ilgili ders kitabı. Sizin mi bunlar? Evet. Felsefe öğrenimi yapıyorsunuz herhalde. Yoksa bitirdiniz mi? He? Ama bu konudan pek hoşlanmadığınız anlaşılıyor. Gazeteci olduğunuzu her fırsatta nasıl da belli ediyorsunuz. Hoşlanmadığımı nereden anladınız? Bunların çoğu klasik ders kitabı. Ayrıca fazla karıştırılmadığı yepyeni durmalarından belli oluyor. <gülüyor> Haklısınız. Pek benimseyemedim felsefe yine derse. Aa... Size bir şey göstereceğim. Hı hı. Ee, şunun içindeydi sanırım. Bakın, bu deseni seni kara kalemle ben çizdim. Bakabilir miyim? Evet, şu ünlü büyücü kadın süpürgeye binmiş uçuyor. Sapın ucuna da Rode'nin düşünen adam heykelini çizmişsiniz. Hı hı. Bu yaşlı büyücü kadın felsefe isim geliyor. <gülüyor> ...çok ilginç bir benzetme... ...bunu yapmak nereden aklınıza geldi? Okul kitaplığındaki bir eserde... ...beli bükülmüş... ...birbirine karışan uzun saçıyla... ...sakalı pamuk gibi ağırmış bir adam görmüştüm... ...bol uzun bir giysi vardı üzerinde... ...elinde de kocaman bir ciltle tüy kalem... ...tarihin temsili resmi diye yazıyordu altında... ...buna dayanarak... ...ben de felsefeyi bu şekilde çizdim... Çok şaşırdım. Demek böyle görüyorsunuz felsefeyi. Evet. O uzun burnunu her şeye daldırır. Fıldır fıldır gözleriyle insanı didik didik eder, aklını karıştırır ama bir türlü memnun olmaz. Çok yaşlı olmasına karşın dinç görünüyor yine de. Bu dinçliğini aşırı merakına borçlu. Her an bir şeylerin peşinde olan bir büyücü ne de olsa. E peki ama düşünen adamın ne işi var süpürgenin ucunda? Düşünen adamla insanları ikna etmeye çalışıyor. Belki de onu da büyülemiş. Böyle bir yaratığı sevebilir miyim hiç? Ha, a, <gülüyor> bu, bu yorum karşısında ne söyleyebilirim ki? <gülüyor> en azından felsefenin yararlarından söz edebilirsiniz. Düşünen bir varlık olan insanın bunu bilmesi gerektiğinden falan. Çok hoşsunuz. Haklı söze ne denir ki? Felsefenin bilim ve sanatın kaynağı olduğundan da söz edin isterseniz. He? Ben buna inanıyorum. Tabii insanlara düşünme alışkanlığı aşıladığına, doğru karar verme yolları gösterdiğine de. Bak işte bu konuda kuşkuluyum. Şimdiye dek incelediğim düşünürlerin çoğu ötekinin düşüncesini çürütmekle, benimki iyi demekle başlıyordu işi. Hangisine inanacağımı şaşırdım. Kafam allak bullak oldu. Ve sonunda da bırakmaya karar verdim onlar yol gösterir. Bu yollardan birini ya da birkaçını seçmek size kalıyor. Sorunun aslını anlamışsınız bence. Derinlere indikçe yavaş yavaş işin içinden çıkacağınıza eminim. Bunu da denedim ama iyice gömüldüm. Gömüldüğünüzü hissettiğinize göre çıkmayı başaracaksınız demektir. Bana kalırsa öğreniminize devam edin. Peki siz olsanız felsefeyi nasıl çizerdiniz? Ben olsam eee ben olsam, felsefeyi e, dikenler ve sarmaşıklarla çevrili, içinde dünyanın tüm bitkilerinden örnekler bulunan e, kocaman bir bahçe olarak gösterirdim. Dikenler ve sarmaşıklarla çevrili olması, bahçeye girişi zorlaştırmak için olsa gerek. Ama. İçindeki türlü bitkiler... Çiçekler bu zorluğa değiyor... Parlak renkleri... Hoş kokularıyla bu güzel çiçekler... Size yaşadığınızı duyum Varlığınıza anlam katacak... Evet güzel bir tablo çizdiniz ama... Ne yazık ki ben bu bahçeye girmeyi başaramadım... Dikenler hep yaraladı. <gülüyor> Yok canım abartıyorsunuz... Peki... Felsefeyi bırakınca ne yapacaksınız? Başka bir bölüme girerim... <gülüyor> Ya da okulu bırakırım. Aa, bunu yapmayın sakın. Şey... E, postanede karşılaştığımız o genç... ...arkadaşınız mı? Evet eski bir okul arkadaşımdır. Ara sıra görüşürüz. Neden sordunuz? Bilmem. E, belki okulunuzu bıraktıracak bir neden olabilir mi... ...diye düşündüm de... E, ...size bakarken... ...yüzünün kızarması ilgimi çekti. Gözünüzden hiç... Mesleğim gereği. Meraklıyım. Epeydir görüşmüyorduk. Biraz konuştuk. Ne var bunda? Oh, hemen alınmayın canım. Size biraz takılmak istemiştim. Arkadaşınız olacak elbette. Pansiyonda çok yalnızsınız. Akranlarınızda pek yok galiba. Genellikle yaşını başını almış kişiler var çevrenizde. Onlarla konuşmaktan hoşlanıyorum. Babamla da arkadaş gibiyiz. Ama kasabada, okulda arkadaşlarım var tabi. Pek yalnız sayılma. Çiçekleriniz de var. Ah, çiçeklerim. Onları sulamayı unutmayayım. A ama önce dalgıç takımıyla zıpkınları alayım. Ben yukarı çıkıyorum. Sizinle geleyim. Tek başınıza indiremezsiniz. Ah işte sandık burada. Hı hı. Torbanın içinde olacaktı. Ha tüpler de buradaymış. Verin onları, ben aşağı indireyim. Ben bayağı da ağırmış. Aa, sandığın dibinde de bir şeyler var. Aa, evet. Annemin eşyaları bunlar. Ee, babam buraya kaldırmış. Bakın bu da annemin içine öteberi koyduğu teneke kutu <gülüyor> Anlaşıldı Siz anılarınıza da alacaksınız bir süre İyisi mi ben sizi yalnız bırakayım e, Yok hayır öyle bir niyetim yok Şu çıkardıklarımı sandığa yerleştireyim hemen geliyorum Tamam tamam ben aşağıdayım Teneke kutuya neler koymuş annem acaba? Madalyonunu koymuş. Bu zarf da neyin nesi? Evlenmeye karar verdiği gün kızıma verilecek. Çok garip. Annem bana ne yazmış olabilir? Başka yedirilecek bir şey var mı? Yardıma geleyim mi? Yok hayır gerek yok. E, kalanları ben getiririm. Çok merak ettim. Zarfı yerine bıraksam mı acaba? Yanıma alayım da sonra düşünürüm. Ah, bu arada çiçekleri suladım. Ee, o çantayı alıyor musunuz? Evet. Bakın ne buldum. Annemin madalyonu. Oho. Çok güzel Boynunuza çok yakışacak Bir şey unutmadık sanırım Fotoğraf şeye uğradıktan sonra yola çıkarız Hadi bakalım artık gidiyoruz hey, hey, Kıyıya fazla yaklaşmayın Güneşin batışını buradan da seyredebilirsiniz. İkiz çınarlara gelmemiz için bu kadar ısrar etmenize şaşırıyorum. Yoksa buradan geçecek bir geminin özlediğiniz birini getirmesini mi bekliyorsunuz? He? Biliyor musunuz? Bu <gülüyor> koydan hiç gemi geçmez. O gün çektiğiniz fotoğrafları görünce bir kez daha gelmek istedim. Hepsi bu. O fotoğraflardaki gibi hiç görmemiştim burayı. Sanki başka bir yer. Renkler de daha büyüleyici gibi görünüyor fotoğrafta. Baktığımız baktığımız her şey bir an kadar kısa bir süre içinde değişiverir. Bakın şu dağın tepesine bakın. Bir an sonra yeniden baktığınızda aynı olmadığını görürsünüz. Işık gölge oyunlarıyla görünüm hemen değişiverir. Ama çok dikkatle incelemek gerekir. Gözümüzün yanılgısını da hesaba katmalıyız. Fotoğrafta yakalanan görüntü bir anlık pozdur. O an geçip gider. Önemli olan onu yakalamaktır. E, pek anlayamadım ama... Şu anda yüzünüzde merakla karışık hafif bir gülümseme görüyorum. Değil mi? <gülüyor> bu anlam bir an belirir sonra değişir. İşte yine gülümsüyorsunuz. Ama bu kez kaşlarınızın kavisi farklı. <gülüyor> Çizgilerinizden biri de yok olmuş. Evet, anlıyorum. Az önce dağın tepesi daha koyuydu. Şimdi ise açık. Hı hı. Bulutlar da değişti. Hı hı. Buna hiç dikkat etmemiştim. Şu fotoğraflara bir daha bakın. Çok kısa bir süre içinde, yani deklanşöre basma süresi kadar aralıklarla çekilmiş üç fotoğraf. İlk anda aynı gibi görünüyor. Ama dikkat edince... Evet, gerçekten farklı üçüde Hı hı. Ama daha başka bir farklılık var. Ha, ışık da çok önemlidir. Bir de duygular. Vizörden bakarken yüreğinizi de eklemeniz gerekir bakışlarınızı. Arada sırada fotoğraf çekerim bende ama böyle olduğunu hiç düşünmemiştim. Bana da öğretir misiniz? Zamanla kendiniz öğreneceksiniz. Baktığınız her şeyin ruhunu da görmeye çalışın. Geçenlerde vizörden bakarken sizi gördüm. Bu arada da düşüncelerinizi sezip buraya gelişinizin bir nedeni olduğunu anladım. Evet. Bir şeyler beni buraya çekiyorum ve ne olduğunu bilmiyorum. Babamın yasaklamasına karşın küçüklüğümden beri ikiz çınarlara gelirim hep. Uzanır uykuya dalarım bazen. Garip düşler görürüm hep. Örneğin çınarların altında yatarken denizin dalgaları giderek yükselir, yükselir, kayaları aşıp bana ulaşır. Aşağıları sürüklemek ister beni. Ve ağlayarak uyanırım her zaman. Çocukluğunuzda denize bakarken korkmuş olabilirsiniz. Ya da dalgaların buraya kadar ulaşıp sizi sürükleyebileceği düşüncesinden çok etkilenmiş olabilirsiniz. Bilemiyorum. Uçurumun kenarındayken hep denizin yükseldiğini, elimi uzatınca dokunacağımı hissederim. Işık gölge oyunu olabilir. Ee, ya da göz yanılması. <gülüyor> Hadi dönelim artık. Günaydın efendim. Ne oldu? Bir şey mi var? Sizi böyle erkenden uyandırdığım için bağışlayın. Ama o yok. Kim yok? Kızım. Kızım yok. Bu sabah uyandırmaya gittiğimde odası boştu. Yatağda bozulmamıştı. Ya gece hava çok sıcaktı. Uyumak için deniz kıyısına gitmiştir. Becim. Her yeri iyice aradım. Gözü gibi baktığı karanfillerim de ezmiş. Bir çılgınlık Hı. yapmasından korkuyorum. Ay, hayret. Böyle bir şey yapması için bir neden var Dün gece odasına gittiğimde madalyonu gördüm. Karım onu tavan arasındaki sandıkta saklardı. Oradan almış. Sandıkta görünce almıştır. Ne var bunda? Annesinin madalyonunu aldı diye mi kızdınız ona? Hem dün gece bağırdığınızı da duydum. Evet ama gerçeği bilmiyorsunuz. O şeyindi. Onu incitmişsiniz anlaşılan. Belki sizi biraz korkutmak için ilerideki süğretlerin altına gitmiştir. Sanmam. Hem o madalyon karımın değildi. Başka şeyler de var bilmediğimiz. Her şeyi öğrenmiş olmalı. Onu bulmam gerek. Ne olur bana yardım edin. Nereye gitmiş olabilir? Evet dün madalyonu buldu. Bana da gösterdi. Hı -hı. Ee, annesinin değildi diyorsunuz. Evet. Ee, nereye gider? Ee, tamam. Kesinlikle oraya gitmiştir. Siz arabayı yola çıkarın. Kontak anahtarları üstünde. Ben hemen giyinip geliyorum. He, ben de geleyim sizinle. Hayır hayır. Yalnız gitsem daha iyi olur. Yanılmamışım. İkiz çınarlara gelmiş. Orada işte. Günaydın. Hani bu kez ters yöne oturmuşsunuz. Güneş arkanızdan doğuyor. Buraya neden geldiniz? Asıl siz söyleyin neden geldiğinizi. Güneşin batışını seyretmeye demeyin sakın. Ne fark eder ki? Benim güneşim batıyor. Neniz var sizin? Neden kaçtınız? Babanız sizi çok merak etmiş şey madalyondan söz etti. Dün onu tavan arasında bulmuştunuz. O Veniz'deki mektup nedir? Hadi neler oluyor bana anlatın lütfen. Anlatamam. Neden? Bu işte size suç ortaklığı etmiş gibi hissediyorum kendimi. Bakın olanların sizinle hiçbir ilgisi yok. Bu zarf sandıkta buldum. Ve üzerinde bana verilmesi gerektiği yazıyordu. Bakabilir miyim? Evlenmeye karar verdiği gün kızıma verilecek. Ee, böyle bir kararımız mı var? Hayır ama önemi yok artık. Birkaç gün kendimle mücadele ettikten sonra ne yazık ki merakıma yenildi. Nasıl dayanırım. Bütün yaşamım alt üst oldu. Ah, bu kadar büyütmeyin canım. Her şeyin çaresi bulunur. Söylemesi kolay. Bunun bulunmaz. Okuyun mektubu. Siz anlatın isterseniz. Yok yok okuyayım. Okumanızı istiyorum. Önce şunu. Çünkü içinden bir zarf daha çıktı. Sevgili kızım. İlişikteki zarf sana aittir. Mektupta yazılan isteğe uyarak... ...bunu sana evlenmeye karar verdiğin gün verecek. Her şeyi açıklayacaktım. Ama o günleri göremeyeceğimi hissediyorum. Annemin bu mektubu çok hasta olduğu günlerde yazdı belli. Devam etin lütfen. Yirmi yıl önce ilişikteki mektupla madalyonu senin yanında bulduk. Olanlardan habersiz, mışıl mışıl uyuyordun. Gücüm kalmadı. Sonrasını baban anlatır. Seni çok seviyorum canım kızım. Yıllarca anne-baba bildiğim insanların kızı değilmişim ben. Öz babam beni terk etmiş. İkinci mektuptan bu açıkça anlaşılmıyor. E, e, e, ama neyi değiştirir bu? Onlar sizi sevmiş. Çok sevdiler. E, İlgi, yakınlık gösterdiler her zaman. E, ben de kendimi öz kızları gibi hissettim. Geriye bir tek annenizin sizi doğurmamış olması kalıyor ki... ...bunun da önemi yok bence. Önemli olan onların sizi sevmeleri. Hiçbir özveriden kaçınmamaları. Bu konuda hiç kuşkum yok. Ama yine de benden saklamamaları gerekirdi. Öğrenseydiniz ne değişirdi ki? Öz babanız geri mi gelirdi? Beni neden bıraktı acaba? Aklımı kurcalayan bir soru da bu işte. Mektupta yazmıyor mu? Şu ikinci mektup öz babam olması gereken kişinin. Çok duygulu bir ifadeyle yazılmış. Beni iyi yürekli insanlara emanet ettiğinden söz ediyor. Madalyonu saklamamayı istiyor. Bakın. Mektubun başına da Lütfen kızıma evleneceği sırada verirsin yazmış Peki ama Öz annem neredeymiş Yanında yok muymuş acaba Madalyonun içinde ne var Öz annemle babanın silik fotoğrafları Bakın Kadın size benziyor Bunların gerçek annenizle babanız olduklarına inanıyorsunuz demek Siz inanmaz mıydınız İlk anda kuşkulandım. Gerçekten inanılmayacak bir durum olarak göründü bana. Dün gece babama sordum, gerçeği anlatmasını istedim. Birden öfkelendi, Yazılanları inkar etmeye kalkıştı. İşte o zaman yalan söylediğini anladım. Bakın, ne olduysa olmuş. Gerçeği öğrenmeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Aradan bunca yıl geçmiş. Sizi aramamışlar. Hem bir anne bir baba bu kadar katı olamaz... Bunu ben de çok düşündüm. Ama mektupla madalyonun anlamı nedir peki? Beni terk etmiş olsalar bunları bırakırlar mıydı? Dediğim gibi şöyle ya da böyle bunların artık önemi yok. Ortada sizi çok seven bir babaya sahipsiniz. Şu anda merak içinde ve çok üzgün. Ne olur onu daha fazla üzme. Bakın benim gerçeği öğrenmeye hakkım var değil mi? Ama nedense söylemiyor. <gülüyor> o da şaşkın ve üzgün. Olanları nasılsa günün birinde size anlatır... Ama bir şey daha var. Öz babanız evleneceğiniz sıra... ...gerçeği öğrenmenizi istemiş. Ailenizin bu isteğe bağlı kalması... ...çok doğal değil mi? Hadi gidelim. Onu daha fazla merakta bırakmayalım. Çaylar geldi. E biraz dinlenin saatlerde çalışıyorsunuz. Oh, sağ olun. Kendimi kaptırmışım. <gülüyor> Uyardığınız iyi oldu. Sadece dinlenmeye geldiniz ama durmadan çalışıyorsunuz. Hmm, bu güzel hava çalışırken bile dinlendiriyor insanı. Yeni bir konuya başladım. İlham perimi kaçırmak istemiyorum. Posta müdürü de size <gülüyor> iş yükledi galiba. Akşam satranç önerken bile bir şeyler anlatıyordu durmadan. Yazdığı anılarını gözden geçirmemi istedim. Birazını okudum, çok ilginç geldi. Ee, şey, Size doğru dürüz teşekkür bile edemedim. Ee, büyük bir iyilik ettiniz bana. Kızımı geri getirdiniz. Büyütmeyeyim bu kadar canım. Bir şey yapmadım ki ben. Kızınız çok anlayışlı. Hem sizi de çok seviyor. Ama artık bana eskisi kadar güvenmediğini hissediyorum. Ondan bir sır sakladığınızı sanıyor. Karıma söz vermiştim. Ee, anlarsınız ya, anısına saygısızlık edemem. Anlıyorum, anlıyorum. Zamanla size hak verecektir. Şu sıralar olayın henüz şok etkisinde. Bir de yalnızlık çekiyor sanırım. Özellikle şu, şu anda ortam değiştirmesinin yararı olabilir. Eğlenmesi, arkadaşlarına katılması için kaç kez motellere gitmesini söyledim ama istemedi. Ee, sizin yanınızda canlar neşeleniyor biraz. Peki, belki ben götürebilirim. Hı? Çok iyi edersiniz. Sizi dinliyor nasıl olsa. <gülüyor> ah, aradığınız kitabı buldum. Diplerdeki Aydınlık. Uh -huh. Merhaba baba. Ne, merhaba canım. Evet bu. Diplerdeki Aydınlık. Ne zamandır arıyordum. Çok teşekkür ederim. Nereden buldunuz? E, kasaba kitaplığından elbette. E, şu kitapta da bu koduyla ilgili bir yazı buldum. Bilmem işinize yarar mı? Oh, oh, oh. Çok iyi çok iyi. Ne aradığımı gerçekten anlamışsınız. Kızınız çok yetenekli efendim. Aylardır aradığım kitapları hemen buluverdi. Onunla evleniyorum. Bana şimdiye kadar hiç sorun çıkarmadı. Akıllıdır, anlayışlıdır benim kızım. Baba lütfen. Tamam tamam. Ee, ben sebzeleri sulamaya gidiyorum. Siz rahatça çalışın. Ah bu arada fotoğrafçılıkla ilgili olarak da şunu buldum. Dün gece de okuyup bitirdim. Hmm. E, fotoğraf makineniz de olduğuna göre birlikte uygulamada yaparız. Bir gün sizin gibi fotoğraf çekebilir miyim dersiniz? Tabii tabii. Yeter ki fotoğrafını çekeceğiniz nesne karşısında heyecan duyun. O nesnenin ruhunu anlamaya çalışın. Şu sıralar bunu nasıl yapabilirim ki? Aklım karışık. O, o olayı unuttunuz sanıyordum. Ha, nasıl unutabilirim ki? Kaç gündür tek düşündüğüm bu. Hiç belli etmediniz. O halde öğrenmeye başladınız bile. Neyi? Yaşamayı. Her türlü çelişki ve sıkıntılarınızla birlikte yaşamayı... Aklınız başka şeyle meşgulken bile değişik konularla oyalanmayı başarıyorsunuz. Böyle yapmamı siz istemiştiniz. Hı hı. Dıştan da olsa böyle göründüğüme sevindim. Kimseyi üzmek istemem. Bence içinizde de bazı değişiklikler olmuş. Sizi rahatsız eden konuların, sıkıcı düşüncelerin sizi ezmesine, sizi boğmasına izin vermeyin. Bunu yapmak söylediğiniz kadar kolay değil. Neyse, neyse. Ciddi konuları bir yana bırakalım isterseniz. Dün gece karşı kıyıdaki motellerden kahkahalar, neşeli müzik sesleri geliyordu. Bu akşam beni oraya götürür müsünüz? Bilmem ki. Aslında gürültüden pek hoşlanmam. Motor kullanmayı biliyorsunuz, siz gitseniz. Ama yöreyi tanımıyorum. Ya yolumu şaşırır, kaybolursam? Peki hala, götürürüm. <gülüyor> Şimdi izninizle gidip akşam yemeğini hazırlayayım. Su. Su gerçekten çok güzel. Siz neden yüzmüyorsunuz? Ee, sizi diyordum ya, değilim. Ee, çok iyi yüzüyorsunuz. Ee, Kulaşlarınız mükemmel. Yüzerken kendimi denizin bir parçası gibi hissederim. Denizde doğmuş, denizde yaşayan bir canlı gibi. <gülüyor> Belli oluyor. Biraz tedirgin görünüyorsunuz. Bir şey mi oldu? Ee, kızımı merak ediyorum. Ee, bu sabah geç uyandı. Hala da odasından çıkmadı dün gece geç döndük. Özür dilerim. Ben neden oldum buna? Motel sahibi gazeteci olduğumu öğrenince sorunlarını anlatmaya başladı hemen. Arkasından da bir tanıdıkla karşılaştım. Epeydir görüşmemiştik. Ee, kızım nasıldı? Biraz neşelendi mi bari? Önce önce durgundu ama sonra eğlenen gençlere katıldı. Neşelendi. Dönerken birden yine durgunlaştı. Sonra fotoğrafçılıkla ilgili bazı şeyler sordu. Makine mi istedi benden? Fotoğrafçılık çok ilgisini çekiyor. Dün de karanfillerinin poz poz fotoğraflarını çekti. İçim biraz rahatladı şimdi. Değişik ilgi alanları insana kaygılarını unutturur. <gülüyor> Haklısınız. İnsan boş kalınca olmadık şeyleri takıyor kafasına ama. Kokuyu duyuyor musunuz? Evet. Her zamanki gibi deniz kokuyor size söylemiştim ya. Dinginlik kokusu bu. Orada deniz durgundur şu anda. Hemen gidelim. Nereye? Dalmaya. Arkadaki kayalıklara gideceğiz. Dalış takımlarını alıp motorla hemen yola çıkalım. Ama önce kızımı haber vereyim de meraklanmasın. Suyun dibi öyle güzeldi ki biraz üşüdüm ama donmaya bile değdi doğrusu. Avluya iyice sarın. Ee, mağaraları, mağaralar, oyukları gördünüz. Mü? Evet evet çok ilginç. Gizemli bir dünyadaydım. Kayalıkların arasında kocaman orfozlar vardı. Bugünlük bu kadar yeterli. Ee, başka zaman yine dalarız. Eee bir şeyler toplamışsınız. Dipte fotoğraf çekerken gördüğüm bitkilerden biraz topladım. Birkaç parça süngerle bir de bir de bunu buldum. Kayaların arasına sıkışmıştı. Bakayım. Ee, bir plakaya benziyor. Evet ama çok paslanmış. Otomobil plakası galiba. Ee, bu şey olmasın sakın. E, yıllar önceki e, otomobilin şeyi... Anlayamadım mı? Ee, başka şeyler de gördünüz mü? Bir otomobil parçası falan. Ee, dip çok karanlık olduğundan inemedim. Kocaman oyukların arasında kaybolurum diye korktum. Zaten bu takımlarla inmek tehlikeli olurdu. Şey, otomobilden söz ettiniz. Bir kaza falan mı olmuştu? <gülüyor> Yok canım. Yani denizden plaka çıkınca belki bir otomobil suya gömülmüştür diye düşündüm herhalde. Ondan. Ee, bir şeyler saklamıyorsunuz ya. Ee, neden saklayın canım? Birden telaşlandınız da. Bakın gizlemeye çalıştığınız her neyse kızınızla ilgili olmalı. Bana ikiz çınarlarda gördüğü düşlerden söz etmişti. Şu anda bulunduğumuz yerde tam uçurumun altı, değil mi? Evet, ikiz çınarların altındayız. Bakın, denize doğru çıkıntı yapan şu yastık kayayı görüyor musunuz? Çınarlar tam onun üstünde. Evet, gördüm. O iki yaşlı çınar buradan bayağı küçük görünüyor. Kızınızın sık sık gördüğü düşler, bu plaka, otomobilden söz etmeniz... ...bütün bunlar bir şeyler sakladığınızı kanıtlıyor... Her şeyi öğrenmek istiyorsunuz Gazeteciliğiniz tuttu anlaşılan Kim bilir anlatsam daha iyi olur belki de Karımın ruhu beni bağışlar umarım Anlatın Belki yardım edebilirim size En azından rahatlarsınız Anlatacaklarımdan kızımın haber olmasın ama Söz veriyorum ona bir şey söylemem Yıllar önceydi O yaz karımla yine buraya gelmiştik Babamın yanına. O zamanlar buraları bağlık bahçelikti. Bir sabah genç bir adamın bahçenin çevresinde dolaşıp durduğunu fark ettim. Çok dalgın ve mutsuz görünüyordu. Dayanamadım yanına gittim. Ona merhaba dedim ama... Sizinle konuşmadım mı? Konuşmaya pek istekli görünmüyordu. Arabada uyuyan üç yaşındaki kızının uyanmasını beklediğini söyledi sadece. O kadar mı? Israrla bahçeye davet ettim. Hı. Cevizin altına oturduk. Öğrenebildiğim tek şeyi, amansız bir hastalığa yakalanan karısını yitirdikten sonra kızın alıp seyahate çıktığı oldu. Çocuğu bırakacak yakınları da yokmuş. Dört beş yıl önce balaylarını buralarda geçirmişler. Anılarını tazelemek istemiş herhalde. Başka, başka ne anlattı? Dedim ya ağzından zorla laf alabiliyordum. Yıkılmış bir hali vardı. Oyalamak için biraz kendimizden söz ettim Çocuğumuzun olmadığından Karımın çocukları çok sevdiğinden filan Şimdi öykünün sonunu tahmin edebiliyorum Kızını size bıraktı değil mi? Evet O sırada eşim yanımıza geldi Çocuğun o sıcakta arabada uyuduğunu öğrenince içeri yatırımı önerdi İkisi küçük kız alıp odaya götürdüler Eşim yalnız döndü. Birkaç dakika kızının yanında kalmak istemiş. Anlıyorum. Sonra da bir işi olduğunu, yarım saate kadar döneceğini söyledi. Arabaya atladığı gibi gitti. Gidiş o gidiş. Peki, mektubu nerede buldunuz? Çocuğun yanı başında. Adamı aramadınız mı? Aramaz olur muyuz? Polis yaptığı araştırma sonunda ikiz çınalardaki uçurumun kenarında tekerlek izleri buldu siz de daldınız gördünüz deniz orada çok derindir. Arabasının birkaç parçası bulundu sadece. Kaza mıydı bilerek mi yaptısı anlayamadık. Çok yazık çok yazık. Demek size bıraktığı çocuk şimdi sizin genç kızınız oldu. Hı? Evet. Araştırmalar sürerken onu yanımıza almıştık. Akrabalara çıkmayınca da evlad edindik. Çok sevdik inanın, öz kızımız gibi. Peki çevredekiler gerçeği kızınıza söylemedi mi? Eşim gereği sürekli yer değiştiriyorduk. Sonra zamanla unutuldu. Kızımın gerçeği bilmeyi hakkı vardı ama öz babasının bıraktığı o mektupta bunu evlenirken söylememiz isteniyordu. Biz de isteğine saygı duyduk, söylemedik. Kızınız gerçeği bilseydi bile değişen bir şey olmazdı bence. Sonunda kendiliğinden öğrendi işte. Onu daha ne kadar uyalayabilirim bilmem. Bu işin peşini bırakmaz. Siz gittikten sonra beni sıkıştırır. Zaten zaten bir şeyler seziyor. En azından öz kızınız olmadığını biliyor şimdi. Kuşku ve merak içinde kıvranıyor. Bence artık ona gerçeği söyleyeyim. ...kızımın böyle acı çektiğini gördükçe dayanamıyorum. Öte yandan da gerçeği öğrendiği zaman... ...beni eskisi gibi sevmeyeceğinden... ...babası olarak görmeyeceğinden korkuyorum. Hayatta tek varlığım o. Anlıyorum ama o da sizi çok seviyor. İnanın bana. Gerçeği bilse bile size karşı duyguları değişmeyecektir. Ama böyle kuşku içinde yaşaması da çok zor. Buna bir inanabilsem... Neyse başınızı ağrıttım... Ee, rüzgar çıktı dalgalar kabarıyor Dönelim ha, isterseniz Hı. O, Olur ben motoru çalıştırayım Açıktan çark edelim değil mi? Aa bakın kızınız İkiz çınarlara gitmiş Yine uçurumun kenarında duruyor Kaç kez söylediğim yaklaşma oraya diye ha, Bize el sallıyor Macerede boyunda fotoğraf çekecek herhalde. Hey. Hey! Hey, kenara. Kenara yaklaşmayıp fazla. Ne yapıyor bu inatçı kız? Kızım! Eğilme! Önüne bak. Ayağın kayacak şimdi. Bizim fotoğrafımızı çekecek galiba. Dikkat edin. Eğilme fazla. Aman Allah'ım düşüyor. Yavrum! Canım kızım. Düştü. Düştü i̇şte işte. <gülüyor> Bakamayacağım ben. Ne yaptım? Bize düşmedi. Şanalın altındaki yaslı bayanın üstüne düştü. Orası fazla yüksek değil. Hemen gidip kurtarma kimden haber verelim? Ne olur kurtarın onu. Bir tane mi kurtarın? <gülüyor> Danızı boş görünce çok merak ettim Sonra hemşire bahçede olduğunuzu söyledi Hoş geldiniz Kaçtığımı düşünemezsiniz Çünkü koltuk değnekleri olmadan yürüyemiyorum henüz Dün alçıları çıkardılar Bu sabahta yürüme çalışması yaptık Kendimi çocuk gibi hissettim Yakında koltuk değneklerine de gerek kalmayacak Sizi iyi gördüm İyiyim Babam nasıl Hiç beni görmeye gelmedi de Kan vermiş bana. Hemşire bütün olanları anlattı. Babanız iyi. Daha doğrusu kurtulduğunuzu öğrenince iyileşti. Komadayken hep başınızda bekledi. Çok acı çekti, üzüldü. Baygınken sürekli olarak sizinle konuşuyor, sevgisinden söz ediyordu. Bir ara dışarı çıkarmak istedim ama direndi. Onun varlığını hep yanımda hissettim. Bir ara içimden bir ses duyar gibi olunca... Gözlerimi açmaya çalıştım. Sonunda sesini duyurdu sizi. Anımsıyorum. Tatlı, ninniye benzer sesler geldi kulağıma. Bir de karanfil kokusu. Gözlerimi açtığımda başucumda gördüm karanfilleri. Karanfilleriniz çok güzel açtı. Yine bir deme toplayıp getirdim. Teşekkür ederim. Siz... Babamla siz olmasaydınız... Belki de... Bunu hep merak ettim. Orada ne arıyordunuz? Hı? Gerçi fotoğraf çekiyor gibiydiniz ama... ...aşağıya mı atlamak istediniz yoksa? Neden böyle düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ama bu... ...bu soru aklımı kurcalıyor hep. Endişeleriniz değersiz. Oraya fotoğraf çekmeye gitmiştim. Sizi motorda görünce... ...fotoğrafınızı çekeyim dedim. Bir şey aşağı çekti beni. Ama direniyordum inanın. Birden içimi tuhaf... ...çok hafif bir duygu verdi. Bir kuş gibiydim. Gözlerimi kapattım. Sonra... Yükseklik sarhoşluğuna kapıldınız sanırım. Baygın yatarken de tuhaf, kopuk kopuk düşler görüyordum. Nasıl düşler? Madalyondaki kadına benzeyen bir yüz üzerime eğiliyordu. Sonra... Sonra bu yüz değişiyor. Beni büyüten kadının yüzü oluyordu. Bana sevgiyle gülümseyerek... Kucaklayıp yatağımdan kaldırıyordu. Birinde de o otomobili gördüm. Hızla geçip gitti yanımdan. Ağlarken babam kucağına aldı götürdü. Daha önce de bu tür düşler gördüğünüzü söylemiştiniz. Şimdikiler hastalığın etkisiyle olabilir. Bir an önce iyileşmeye bak. Ha, gelirken o gençle karşılaştım. Daha önce de hastaneye geldi sık sık. Evet, veda etmeye gelmiş. Doğuya da. Babam bana kırgın mı? Oh, yok canım. Bunu da nereden çıkarıyorsunuz? E, kendime geldiğimden beri onu hiç görmedim de. Kırgın olsa da haklı. Çok üzdüm onu son günlerde. İşleri yüzünden gelmiyor. Siz olmayınca bütün işler ona kaldı. Dün gece uzun uzun konuştuk. Zaten hep sizden söz ediyoruz. Çok endişeli. Hastalığı yüzünden Canınıza kıymak istediğinizi düşünüp üzülüyor. Kendini suçluyor bu konuda. Bir de... Onu eskisi gibi sevmeyeceğinizden korkuyor sanırım. Gerçeği size anlattım. O bir kazaydı. Hem neden böyle bir şey yapayım ki? O benim babam. Benim için bunca yaptıklarından sonra nasıl sevemem onu? Beni yaşama döndürdü, kanını verdi. Yaptıklarımı bağışlar mı acaba? Elbette, elbette bağışlar. Olanları da unutmaya hazır. Gerçeğin önemli olmadığını anladım. Haklıymışsınız. Sizi de üzdüm tatilinizi berbat ettim Yok <gülüyor> yok yo, böyle düşünmeyin Sizi de babanızı da tanıdığıma çok memnunum Yarın çıkıyorsunuz Giyisilerinizi odanıza bıraktım Sizi almaya geleceğim Bugün ziyaretim kısa sürdü Ama yarın uzun uzun görüşeceğiz nasıl olsa Şimdilik hoşçakalın Güle güle Babama sevgilerimi söyleyin Onu çok özledim <gülüyor> Birkaç gün daha kalsaydınız çok iyi olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru dürüst dinlenemediniz. Ee, sizi çevredeki koylara götürürdüm. Süngere de çıkardık. Başka sefere inşallah. Gazeteden çağırdılar. Yurt dışına bir yolculuk varmış. Bilirsiniz bizim meslekte önce <gülüyor> iş gelir. <gülüyor> Haklısınız. Görevinize ne kadar düşkün olduğunuzu gördüm. Bu arada yaptıklarınızda nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Rica ederim. <gülüyor> Büyük bir sorumluluktan kurtardınız beni. Kızıma yeniden kavuştum. Ona gerçeği anlattınız mı? Evet. Dün akşam kasabaya gittiğinizde her şeyi anlattım. Çok iyi. Tepkisi nasıl oldu? Ee... İlk anda çok sarsıldı tabii. İçini çeke çeke ağladı. Birkaç saat karanfillerinin başında öylece oturdu. Sonra da yanıma geldiğinde gözleri ışıl ışıldı. Beni çok sevdiğini, başka hiçbir şeyin önemli olmadığını söyledi. Boynuma sarıldı... İşte o an ikimiz de her şeyi unuttuk. Mutlu görünüşünden bir şeyler olduğunu sezmiştim. <gülüyor> Sayenizde oldu bu değişiklik. Çok güveniyorum, inanıyor size. Ayrıca bana da yol gösterdiniz. Aranızdaki içten sevgi ve bağlılık... ...sizdeki o güçlü babalık duygusu yönlendirdi davranışlarınızı. Benim katkımın pek önemi yok zaten. <gülüyor> ne kadar alçak yönülüsünüz... Ha bakın geliyor. Merhaba. Nasıl? Merhaba. Ben de Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba canım. Makineniz bende kalmış. Neredeyse geri vermeyi unutuyordum. Bunu size bırakıyorum ama bir koşulda. Motellere giderken gördüğümüz denizin ormanla kucaklaştığı o güzel yerlerde ilginç görüntüler çekeceksiniz. Derslerimizi yani söylediklerimi aklınızdan çıkarmayın. Aynı yerden değişik anlarda... ...ilginç pozlar alacaksınız. Yani vizörden bakarken... ...görüntüye içimdeki duyguları ekleyecek... ...ve ışığımı yansıtacağım. Evet. Fotoğrafları bana yollayın. O andaki duygularınızı anlatın. Tabi bu arada felsefeyi unutmayın. O güzel çizgilerinizi de renge dönüştürün. Gayret edeceğim. Ee, size yoluk hazırlamıştım. Buyurun. <gülüyor> Zahmet etmişsiniz sağ olun. Ay, bir şey daha. Felsefe öğrenimimi sürdürmeye karar verdim. Buna çok memnun oldum. Sık sık görüşeceğiz demek. İstanbul'a geldiğinizde beni ararsınız değil mi? Ararız tabii. Kızıma söz verdim. İstanbul'da bir ev tutacağım. Kışın birlikte oturacağız. Yazın yine buradayız tabii. Sizi de bekleriz. Ee, şey ben Baraka'ya bir bakayım. Unuttuğumuz bir şey olmasın. <gülüyor> Zahmet olacak. Yok rica ederim Rica ederim. Çektiğiniz fotoğrafları göndermeyi unutmayın sakın. Ha Size resim gereçleri de yollayacağım. Çok iyisiniz. Ee, şey... Şu çiçekleri ikiz çınarlardan geçerken denize atar mısınız? Sizinle ilk kez orada karşılaşmıştık. Yaşamımın dönüm noktası oldu orası. <gülüyor> Atarım tabii. Ha, sakın uçurumun kenarına fazla yaklaşmayın olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Belki bir gün gemiyle değil ama bir tekneyle gelebilirim o koya. Gerçekten bunu yapar mısınız? İkiz çınarlara her çıkışımda o tekneyi bekleyeceğim. Bir şey unutmamışsınız. Bagajı kapattım. Öyleyse sıcak bastırmadan yola koyulayım. Hoşça kalın. Her şey için teşekkür ederim. Güle güle gidin. Yolunuz açık olsun. Güle güle. Yaman delikanlı doğrusu. Pek sevdim. Oğlum gibi. Gidiyor. Beni unutur mu acaba? Yok. Yok buna fırsat veremem. Ama daha iki ay var İstanbul'a gitmemize çok uzun bir süre olsun. Bana verdiği bu fotoğraf makinesi oyalar beni. Sonra ikiz çınarlar. Eh resme de başlarsam zaman çabucak geçer. Nuriye Yiğitler'in yazdığı İkiz Çınarlar adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.